Pek aziz ve değerli kardeşlerim bir yolculukta birden fazla umre yapmayı adayan kadının hükmüyle ilgili konuyu işleyeceğiz inşallah. Soru Ben Mısırlı bir genç kızım ve 8 yıldır birçok belalarla imtihan olunuyorum. <gülüyor> Yine de her halim için Allah'a hamdolsun diyorum. Allah-u ya bana umre yapmayı nasip ederse, hasta babamın, ölmüş amcam ve dayımın yerlerine de umre yapmayı adadım. Bazı kimseler bana bu davranışın caiz olmadığını ve her yolculukta sadece bir umre yapmam gerektiğini haber verdiler. Yani önce kendi adıma umre yapmalıyım, sonra Mısır'a döndükten sonra Başkası adına umre için tekrar Mekke'ye gitmeliyim. Bu şekilde her şahıs için ayrı yolculuk yapmalıyım. Bir yolculukta adamı yerine getirmem caiz mi yoksa değil midir? Bilindiği üzere bir umre suresi Mısır'dan en fazla bir hafta veya on gün olmaktadır. Cevap Hamd yalnızca Allah'adır. Bir yolculukta Birden fazla umre yapmak Ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ne de onun ashabının sünnetindendir Bu sebeple Aynı yolculukta birden fazla umre yapmak Mekruh görülmüştür Fakat babanız, amcanız ve dayınız için Umre yapmayı adamış olmanız Ve umre için Mısır'da gelmeniz Göz önünde bulundurularak Adağını bir yolculukta yerine getirmenizde bir günah yoktur. Tabi bu bir kısım ulemaya göre böyledir. Ama her halükarda efendim bir yolculukta birden çok efendim umrede yapılabilir yani bu caizdir. Bazıları mekruh görmüş ise de fakat yapması caizdir. Çünkü birkaç defa Mekke'ye gelme imkanı bulmayabilirsiniz. Mekke'deyken babanız veya amcanız veyahut da dayınızın adına umre yapmak istediğinizde tenime veya hel bölgesi sayılan başka bir yere giderek umre için ihrama girebilirsiniz. Bilmelisiniz ki adak mekruhtur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde buyurduğu gibi adak hayır getirmez. Nitekim Abdullah bin Ömer, Ömer'den Allah ondan razı olsun, ondan ve babasından razı olsun, rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Neha nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anın nazri ve kal İnnehu la yeruddu şey'a ve innema yustakracu bihi minel bahili Ravahul Bukhari ve Müslim. O mislim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nezirden yasakladı ve şöyle buyurdu: Şüphesiz ki adak, nezir bir şeyi geri çevirmez ancak onunla cimriden mal çıkarılmış olur. Bu hadisin kaynağı Buhari hadis no 6608, Müslim hadis no 1639. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun radiyallahu anh rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın bir hadisi kutside şöyle buyurduğunu haber vermiştir. La yeti ibni ademen nadru bi şeyin lem yekun kad qaddertuhu ve lakin yulqihi kadar bu vakad kadardar tuhu lehu nezir Adak Ademoğluna kendisine takdir etmediğim hiçbir şey getirmez fakat onu kendisine takdir ettiğim kaderle karşılaştırır. Ve nezir sayesinde cimriden kendi arzusu ile çıkarmak istemediği malı çıkarırım. Bu hadisin kaynağı değerli kardeşlerim. Buhari hadisnu 6609 Nezir temelde mekruh olmakla birlikte her kim itaat olan bir ameli nezretmişse nezrini yerine getirir. Getirmesi de gerekir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur bu konuda. Men nezere en yuti'allahu fel yuti'ahu ve men nezere en ya'siyâhu felâ ya'sih. Revâhul Bukhâri. Kim Allah'a itaat etmeye nezrederse hemen itaat etsin. Kim de Allah'a isyan etmeye nezrederse sakın isyan etmesin. Bu hadisin kaynağı buhari Hadis no 6202 allah Teala'dan senin için her sıkıntı ve zorluktan bir kolaylık ve çıkış yolu yaratmasını niyaz ederiz. Allahu Teala Celle Celaluhu en iyi bilendir. Evet, bunu da bu fetvayı da efendim Muhammed Salih el-Müneccid'in fetvasında okumuş oldu. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين